İyi günler. Nasılsın karagözüm? İyidir Hacıvat. Evet. Ee, Neyse. Bugün bizlere bir konu hazırlayacağını söylemiştin. Ben. Konu. Öyle mi demiştin? Ee, <gülüyor> arada bir patavatsızlığım tutuyor demek ki. Ben kim konu kim. Hadi hadi seni dinliyorum. Nasıl? Ha dinliyorum. Ben konuşayım yani. Ha, şey ben hıkı mıkı... Tıkı, Yoksa mıkı. sen bir şey hazırlamadın mı Karagöz? Ee, şey hazırladım. Ee, hazırlamam mı? Sen bana konu hazırla dedin de... ...ben konusuz gelir miyim programa Hacivat'ım? Hazırladım tabii. Hazırlandım da geldim. Ee, şimdi ya, yangın tüpü o olmaz ondan bahsetmiştik. Ee, kol saati hiç alakam yok. Ha. Askerlik alılarımdan bahsedeceğim. Bu muydu yani? Canım daha güncel bir konu bulsaydın ya. Öyle konuşmuştuk ya. Ha, güncel, güncel. E, askerlik, askerler e, çarşı izni verilsin askerlere. Veriyorum. Ya olmaz Karagöz'üm olmaz. Bedelli askerlik gündemde. <gülüyor> i̇şte aklıma geldi. Benim hazırladığım konu bedelli askerlik. Hadi yine iyisin. Sıyırdın yine köşesinden. Askerlik anıları her zaman kurtarıcı olur zaten. <gülüyor> ya bak askerlik deyince ben de gittim eskilere. Ne tecrübeler kattı hayatımıza. Hey! Ya hey. ya birader sağ solu öğrendik biz askerde. Efendim? Diyorum ki sağ sol yaylalar filan iyiydi yani değil mi? İyiydi iyiydi. He ee, hadi dinleyelim seni buyur. Ee, şimdi ben bir gün böyle yeni askerim. Üç gün filan olmuş. Baktım dediler ki komutan seni çağırıyor. Gittim yanına dedi ki bak asker bundan böyle sen benim sağ kolumsun. Niye öyle dedi ki? Çünkü efendim <gülüyor> sen tabii orayı bilmiyorsun. Ben o gün e, 200 metre atışlarında üç mermiyi de aynı noktaya isabet ettiren tek kişiydim de ondan. Yok canım. Daha neler. Dinle birader devam etti. Bundan dolayı dedi komutanım bana sana iki hafta kafa izni ya. <gülüyor> Hadi canım. Yok e, ben yok dedim. E, tabii bu ısrar etti. Lütfen falan deyince ben de e, efendim dedim ben buraya vatana hizmet için geldim. O zaman dedi seni ben çavuş yapayım. Oh oh oh oh, oh oh oh oh oh. Muhabbet güzel olunca dört kişi oldun değil mi köfte oğlum. Taktım rütbeyi gittiğim bölüm başına baktım ki 100 kişi falan e, sayı az geldi tabii. Birleşin dedim birkaç bölük olun Altı yüz civarında olunca başladım sağ sol eğitimine. Yahu ne zormuş bu iş birader. Ben sağ diyorum bölük sola dönüyorum. Ben sol diyorum bölük sağa dönüyorum. Karagöz'üm senin işin de Karadeniz'de temelin. Bütün arabalar ters yöne gidiyor gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım amma yaptın öyle değil. E, neyse baktım ki çok uzaklardan bizim yüzbaşı beni izliyor. Aman dedim beni yüzbaşıma rezil etmeyin. Tabanlarınız yeri sesiniz göğünün Ama nerede cılız sesler, tımbıl yürüyüşler, e, lakaysiz davranışlar. Dedim ki yan bölük sizin için diyor ki gövdeleri devamla basacak ezecek bir karınca dememle yer sarısıldı gök gürledi. Hemen marşı değiştirdim tabi. Hangi marşı? İşte en çok söylenen şu yaylalar yaylalar filan var ya şöyle yaptım ben de <gülüyor> marşı bak dinle dinle. Bizim bölük aslandır. aslandır, aslandır. Kükreriz yere göre. Diloy diloy arslandır. Diğer bölükler cüce. Ne cüce ne cüce. Bize yakışır da be. Dilay dilay arslandır. Ne vüçe ne vüçe muhabbetine kızıştırmışsın arayı sen? Evet ama çok işe yaradı birader. Birkaç gün sonra başka bir komutan geldi yanıma tabii. Baktı ki benim bölük 10 saniyede piyade tüfeğini söküp takıyor. 10 saniyede mi? 10 saniye birader. Yani fazlası var, eksiği yok acı var. Dedi ki: "Seni binbaşılığa terfi ettim. Emrindeki bu taburla artık senin yerin dağlardır. Dağlar." Kara gözüm ne binbaşısı. Bildiğin binbaşı canım işte. Öyle şey olur mu efendim? 15 aylık askere giden kişi böyle terfi edemez. Demek ki edermiş. Öğren işte. Hoppala! Hoppala! Ağzını kapa, ağzını kapa. Bak sonrası daha heyecanlı ha. He. Tabura üçüş eğitimi vereceğim. Kara gözüm bak. Ben öyle helikopterden helikoptere atlıyordum. Aynı anda da şarjör değiştiriyordum. Diğerlere inanmıyorum ona göre. İnanma zaten. Benim tavrımdan başkası yapamaz o baba hareketleri. Dinle şimdi. Uçak savarı aldım omuzuma. Havada vuracağım mevzi. Bir atladım. Emniyet kordonu kısa gelmesin mi? Diğer helikoptere varmadan düşüşe geçtim. Ani bir hareketle cebimden çıkardığım kordonu ekledim helikopterin altına. İki ayağımla vurarak havalandım. Neyse ki uçak savarı karşı helikoptere atmışım. Arkamdan çıkardığım bazukayla lınk vurdum hedefi. Yani pes diyorum kara gözüm. Başka da bir şey demiyorum. <gülüyor> i̇şte komutan da pes dediği için... ...beni albaylığa terfi etti. Ben de attım elimi komutanın omuzuna. Dedim ki... ...bak ciğerim aynen böyle konuşuyoruz. Mesafe budur hocam. Bak dedim albaylık iyi de... ...bir çoluk çocuğu görüp gelsem. Tabii dedi ne demek... ...şu helikopteri al git işini gör dedi bana. Bizim şey... Yok daha neler. Biraz da... ...kısmetli olmanın etkisi var tabii. Ben yine pes diyorum... ...ve yine başka bir şey demiyorum kara gözüm. Yani söylemesi ayıptır ama... ...benim gibi insanlar etrafta pek yok tabii. Heh, bunu doğru söyledim bak. Sağ ol acaba, sağ ol. Çımartıyorsun beni. Neyse efendim, sen general olmadan bitirelim bu programı. Efendim, bugün de geldi ki... ...bizim bölüye aman... ...bize ayrılan programın sonuna. Her ne kadar insan ettikse... ...tüfek o zamanı... ...af, af <gülüyor>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 Gürültü yapma stüdyodayız. Pardon, <Gülüyor> pardon.